Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı Cross kalemlerine teşekkür ederiz. Merhaba Leil hoş geldin. Teşekkürler. Bugün bir konuğumuz var. Günlerdir duyuruyoruz aslında bir iki gündür. Ben Facebook sayfam bile koymuştum. Hoş geldiniz yani say başıla. Teşekkür ederim. Hoş, hoş bulduk. Davetiniz davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi Londra Üniversitesi Goldsmith College'da yazmış olduğunuz doktora tezinin genişletilmiş bir biçimi değil mi? Galiba? Genişletilmişten öte gözden geçirilmiş demek gözden daha doğru. Geçirmiş. Peki sınırlar ve hayaletler. Çok ilginç bir çalışma ve uzun zamandır konuşmayı tasarlıyorduk ama araya uzun sıcak bir yaz girdi. Şimdi bu çalışmanın... Anahtar kavramlarından bir tanesi Derida'dan alınmış, ölünç alınmış olan hayalet. Evet. Hayalet kavramı Derrida'nın biraz da on, Batı ontolojisinin hı hı. dibini oymak için kullandığı evet. o mevcudiyete dayalı anlayışı Batı metafizindeki. Ama aynı zamanda da bir metafor galiba. Çünkü Derida metaforların farklılıkları duyurmak ...belli etmek için kullanılabileceğini hı hı. de söylüyor. Hı hı. Hayalet kavramını açalım istersen... ...ve, de, ve musallat olmak kavramını evet. açalım isterseniz. Şöyle... E, ...Delidağ Marx'ın Hayaletleri adlı e, kitabında... ...bir musallat bilimden e, bahsediyor. Ve söz ettiği de aslında... ontolojinin karşısına koyduğu ontoloji. Çünkü ontoloji hı. özellikle... ...varlık ve mevcudiyet ile ilgileniyor. Halbuki ona göre... E, dünyayı anlamlandırabilmek için, anlayabilmek için e, özellikle e, mevcut olmayan ya da mevcudiyet ve namevcudiyet arasında gidip e, gelen şeylerle de ilgilenmemiz e, gerekiyor. Bu bağlamda da e, hayalet aslında e, izlerle, Deridan'ın bir başka kavramı olan belki izlerle ilişkiye geçerek anlamlandırabilir. Adlan, Çünkü iz olan şey ne... E, Geçmişte aslında ne de tam anlamıyla şimdi de şimdi ile geçmiş arasında bağlantı kurarak aslında bizi gelecek zamana götürüyor. Ve o bağlamda da hayalet kesinlikle bir adalet kavramıyla birlikte geliyor. O yüzden de kitapta özellikle son bölüme ben gelecek adalet dedim ki e, toplumda e, küresel düzende kapitalist sistemde e, nasıl bir sorumluluk alabiliriz? o sorumluluk bizi nasıl bir anlamda bir adaletin gerçekleştirilmesine doğru itebilir? Tabii Marx'ın hayaletleri doğrudan Deridan'ın Marx'ın görüşlerinin öldüğüne ilişkin, o yeni dünya düzeninin ortaya attığı iddianın da tümüyle bir eleştirisi aslında, Marx'ın ölmediğini ve Marx'ın çoğu kavramının ve düşüncelerinin özellikle günümüz dünyası için geçerli olacağını söylüyor. Özellikle bu sorumluluk kavramı yani Marksistten Marks'ın düşüncesinden yola çıkarak ortaya attığı o sorumluluk kavramı önemli. Bir de tabii ki radikal eleştirinin mümkün olabilirliği. Yani acaba küresel düzende, geç kapitalizmde radikal bir eleştiri alabilmek, Stratiko'ya karşı durabilmek, her türlü şiddetle ve ayrımcılıkla baş edebilmek, terörle, savaşla baş edebilmek mümkün ve bunun içinde bizim aslında bir takım yeni sözcüklere belki yeni kavramlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla aslında hayalet, ya Marx bu sefer, Derida Marx'a dönüyor, bir geri dönüş yapıyor ve onu güncellemiş oluyor. Benim içinse ben göç ...üzerinde evet. özellikle duruyorum çalışmamda. Ee, göç hareketleri üzerinde e, duruyorum. Ve göç söz konusu olduğunda aslında... E, ...bu neden sonuç ilişkilerinin dışında... E, ...göçün daha grift, daha karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum. Özellikle geç kapitalizmle birlikte tabii ki. Ve o nedenle de bizim yeni sözcüklere ihtiyacımız var. E, ve tam da... ...Delida'nın kitabını okurken... Aslında tam bir görselle, bir fotoğrafla benim bu çalışma, onunla yola çıktım aslında. Ondan bütün ilerledi ve gelişti. Fotoğraf, hatta kitapta da o fotoğraf vardır. Bir Britanya gazetesinde Filistin topraklarında bir ev görüyoruz. Ev demek pek doğru bilmiyorum. Tekinsiz, perili bir ev demek belki mümkün. Çünkü kurşun izleri var. Alçıyla sıvamış ama kurşun izleri var. Ve yukarıda da bir kırık pencerelerden üç tane çocuk bakıyor bize ve dolayısıyla aslında fotoğraf bir var olan bir şiddetle üretilen ya bir olay gerçekleşmiş ve biz olayın sonucunu görüyoruz ikili bir yerleşme söz konusuydu ve derledi bu çok önemli yani yorumlama çok önemli var olanı yorumlama görünenin ötesine belki geçebilme yani bir belgesel fotoğraf belki söz konusu olan fakat o belgesel e, ...fotoğraf içinde... hani ...sadece Filistinlileri... ...bir kurban olarak belki görmeyip... E, ...asimile eden... ...ve bütün bir... E, ...coğrafya yayılan o şiddeti... ...bir anlamda... E, ...domestike ed eden... E, ...şiddeti... E, ...açık ediyor çocuklar... ...çünkü çocuklar bir anlamda hmm. ya yani ...bir şiddet var... Yani ...dadanılmış onlara... Evet. ...ve onlar hmm. da aslında... Dadanıyorlar bir şekilde Filistinlilerin hani, sorun olarak görülmesi, problem olarak özellikle çocukların hani, taş atan e, çocukların bir tırnak içinde söylüyorum bir problem olarak gözükmesinin nedeni o silme isteği, silme gayreti fakat o silme isteği gayretine rağmen e, yaşamaya devam etmek isteyen, e, devam eden e, bir kişi, kişiler, evet. topluluk görüyorsunuz. Biraz okuma stratejisi geliştirdim tabii evet. ki. Ve oradan... Ben arada bir şey miyim? Demin bir önemli bir e, sorumluluk kavramından e, söz ettiniz. Onun birazcık açabilir misiniz? Aslında sorumluluktan kasıt Derida kitabında e, gerçekliğin üstünün örtüldüğünü, Hı -hı. gerçekliklerin e, bir anlamda ilerleyen Manipüle edildiğini de aslında kitabında ortaya koymuş oluyor. Tabii bu benim kendi çok basit sözcüklerimde söylediğim durum. Ve bu gerçekliklerin farkına varmak ve örneğin onun bir kavramı var. Küresel silimin hastalıklarını sıralıyor. Bir sıralama yapıyor. 10 tane sıralama var. Bilmiyorum bunu okumaya çok gerek var mı ama örneğin kendisine göre birincisi işsizlik. E, yersiz, ikincisi yersiz yurttaşların devletlerin demokratik yaşamına hiçbir biçimde katılmamaları, e, ülkeler ve uluslararası bloklar arasında süren ekonomik savaşlar, Hı. nükleer silahların artık devlet yapıları tarafından bile denetlenememesi gibi sıralıyor bunları 10 on adet. Ondan sonra da bir aktivizm türünden e, bahsediyor. Hı. Yeni enternasyonel olarak e, adlandırıyor. Ve kitapta ben sayfa 19'da uzunca alıntılamışım. Yeni enternasyonel, zamansız ve konumsuz, atsız ve ünvansız, gizli değilse de pek az kamusal, sözleşmesiz, out of joint, eşgüdümsüz, partisiz, vatansız, ulusal topluluksuz, her türden ulusal belirlenimden önce, ötesinde ve bütün bu belirlenimlerden geçen uluslararası bir topluluk, yurttaşlığa, belirli bir sınıf üyeliğine yer vermeyen bir bağ. Burada yeni enternasyonel dediğimiz şey, yani bir anlamda ee, özellikle benim çalışmam için hani göçü düşündüğümüz zaman e, göç halinde yani hareket halinde olan insanlar e, aidiyetsizlikle gündeme geliyorlar. Yani bir anlamda bir belli bir toprağa bağlılık ve e, bir belli bir sabit kimliğin dışında kalan bireyler olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu bağlamda da aslında bize Deridan'ın getirdiği yani anti milliyetçi bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiği, ee, ve e, ortaklaşa olarak aslında dünya üzerinde bütün bu kimlik politikalarının dışında aslında e, bedeni özneyi düşünebilmek yani benim burada aslında kitap bağlamında e, ele aldığım e, birincisi bu İkincisi de sorumluluk dediğimizde e, aslında deliada tabii hayalet kavramı söz konusun olduğunda yer yerinden edilmişler var yerinden Edilmeler söz konusu, ee, bir takım şeylerin gönüllülük dışında bırakılması söz konusu. Dolayısıyla Derida için önemli olan görünürün ötesine e, geçebilmek. Yani bir anlamda tabii ötekiliğin diğer adı da e, hayal etsi. Evet, ya da, e, tabii hayali. da hayal yani. Ve bir anlamda şunu düşünmek, karşımızda öteki olmasa bile ona onunla ilgili bir deneyime girmiyor bile olsak, e, onun var olduğunu düşünmek ve onun bizi izlediğini bize baktığını düşünmek dolayısıyla da o asimetrik ilişkiyi e, belki hani bakan bakılan arasındaki o asimetrik e, ilişki yani ben bakan e, işte bilendir özne olarak belki bakan e, ve bakılan arasındaki o ilişkiyi de e, ortadan kaldırabilmek yani bir anlamda e, hayaletin gelmesi benim şimdiki zamanda bir şeylerin kötü gittiğini düşünmeme neden oluyor evet <gülüyor> Ve bu bağlamda e, düşünüyorum ben. İşte şey... Oradan da tabii gelecek fikri yine e, Deridan'ın kitabında e, önemli bir yer tutuyor. <gülüyor> Söyleyebilir miyiz? Deridan'ın yeni enternasyonelizmi, yeni bir kozmopolitizm aslında. Bütün tabii. ulusal sınırların hepsinin ötesinde yapmak. Ve yani Marks'ı da çok farklı okuduğunu da söylemek gerekiyor Hı -hı. burada. Hı -hı. Devri'den. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Siz göç kendi başına bir sorun değil ama sorun olarak üretiliyor demişsiniz. Hı hı. Bunu biraz açalım isterseniz sonra da bir parçaya geçelim. Evet şimdi aslında bunun nedeni coğrafya yani öyle bir coğrafyanın hakimiyeti altındayız ki yani dünyayı coğrafya bağlamında okuduğumuz Sınırları için, çizilmiş bir coğrafya. Evet bölünmüş çizilmiş bir coğrafya bölünmüş bir coğrafya. Ve ulus devlet tarafından evet. sınırlandırılmış ve bir takım tabii uluslararası örgütler tarafından da araç sağlaştırılmış bir e, coğrafya söz konusu. Ve böyle bir e, coğrafya e, içinde, böyle bir coğrafya e, algısı e, içinde e, hayaletler var. E, ve hayaletler ortaya çıktığında zaten onların yani problem olarak görülmesinin nedeni yani göçmenin e, bu Göç. sınırları... Bir anlamda harekete geçirmesi, belki evet. kendi bedeniyle birlikte sınırları taşıması ya da zorlaması evet. diyebiliriz. Ya da örneğin Diyaspora kültürlerinde olduğu gibi bir takım farklı kültürel etkileşimlere açık olmak, farklı sitelerin ortaya çıkması ya da tüm aidiyetlerden yoksun insanların gündeme gelmesi hep bu coğrafya. Kurgusu içinde. Yani üretilen bir coğrafya var. Bu bizim yani coğrafya derslerimizin dışında bir e, evet. coğrafya evet. tabii ki ve bilgi düzeni olarak bir e, coğrafya. İşte Mekanın çiziyor. yeniden üretilmesi aslında. Mekanın yeniden üretilmesi ve orada belki şu önemli. E, Derrida'nın çoğu e, çalışmasında bu yapı sökümü zaten ona da Hı. dahil yani yapıyı sorgulamak söz konusu ve mekan nın üretildiği anda zaten yani bir yapı söz konusu olduğu anda toplumsal olarak inşa edilmiş her şeyi sorgulamak o yapıyı sökmek ve ve o yaba hayaletler vardır o evet. yapıda. Çünkü her mekan kurgusu dışarıda bıraktıklarıyla var aslında. Evet, ve o dışarıda evet, bırakılanlar doğru. da dadanıyor. Hmm. Ve o dadanma edimi de bizi bu yeniden sorgulamaya gidiyor. Onlar ve... varlıkla yokluk arasındalar. Yani yok da değiller, değiller, var da değiller. Evet. Varlıkları tanınmıyor ama yok da değiller. değiller. Kendilerinin varlıklarını bir şekilde arada duyuruyorlar. O. Eşik yaratıklar, libinal yaratıklar diyebiliriz. Aynen. Aynen. Yani sorumluluk da belki orada evet. diyebiliriz. Evet. Yani ya onları görmek ya seslerini duymak. Ya görmüyorsak bile tahayyül etmek aslında. Bir Bazen de geç de 20. yüzyıl galiba yeni bir diaspora çağı olarak anılacak. yani Süre gelen evet. halinde öyle. Evet. Bu çok ölümünden önce yazdığı önemli eserlerden bir tanesi parmak bastı. Evet. Çok güncel aslında yani. Deri de çok güncel kılıyor. Tabii evet. bu evet. anlamda sorumluluk ve geniş çaplı bir... Aktivizm çağrısı, aktivizme herkesin de katılması gerekliliğini de hı hı. altını çizen bir şey olarak da okumak mümkün belki. Tabii, tabii. Yani radikal bir eleştirinin ve eylemin. <gülüyor> evet, eylem meselesi. Eylem yani. meselesi, onun e, gerekliliği. Evet, çok önemli bir bir dizi konu etrafında dolaşıyoruz. Peki, bir müzik çalalım şimdi ara verelim. Nancy Griffith'ten Boots of Spanish Leather Bob Dylan'ın da parçalarından birinin ilginç yorumlarından bir tanesi oh, I'm sailing away my own true love I'm sailing away in the morning Is there something I can send you from across the sea From the place where I'll be landing There's nothing you can send me my own true love There is nothing I'm wishing to be on end Just carry yourself back to me unspoiled From across that lost ocean. Oh, but I just thought you might want something fine made of silver or of gold and have from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona If I had the stars of the darkest night And the diamonds from the deepest ocean I'd forsake them all for your sweet kiss That's all I wish to be owning Oh, I might be gone a long old time It's only that I'm asking Is there something I can send you To remember me back To make your time more easy passing How can, how can you ask me again Well, it only brings me sorrow all oh, the same thing I would want to be I would want again tomorrow Oh, I got a letter on a lonesome day It was from his ship a-sailing Saying I don't know when I'll be coming back again It depends on how I Boots of Spanish leather Bob Dylan bir bestesini çok iyi bilinen bestelerinden birini Nancy Griffith'in yorumuyla dinledik. Ve Cuma adlı adamlara da Nermin Saybaşı'da konuğumuz Sınırlar ve Hayaletler. Görsel kültürde göç hareketleri alt başlığıyla Metis yayınlarından yayımlandı Yeni yayımlandı galiba değil mi? Mayıs ayında. Mayıs ayında yayımlandı. Evet onun üzerinde. Derrida'da Marx'ın hayaletlerinden de bahsederek dolaşıyoruz. Evet, Şimdi bir hoşuma giden, çok hoşuma giden bir kitabın tamamı çok güzeldi. Ee, tam Ortasında İstanbul'da bir hayalet var diye başlayan tarla ile ilgili bir bölüm. Hayaletlerin barındıkları bir mekan aslında değil mi? Evet. Tam şehrin ortasında. Çünkü inner it. City. Evet. Ee, yani son Londra'da patlak veren evet. e, isyanlarında... Hı hı mekanı oraları. E, tam şehrin ortasında ve sadece Türkiye'nin değişik yörelerinden değil, sizin de belirttiğiniz gibi dünyanın çeşitli yörelerinden gelen insanlar var. Güneydoğu'dan gelen yoksul Kürt aileler var. Afrika'dan gelen genç e, siyahlar var. Futbolcu olmak istiyorlar. Hı hı. Pek çok değişik bir mekan. E, biraz tala başında onu, bu hayalet mekandan biraz söz edelim. Evet. Bir de bir de bir şey söyleyeceğim. Oradaki yoksulların galiba bir de dışlanmaya farklı Karşı bir tepkileri, sanatsal bir tepki, öyle bir son bir gelişmelerde e, izliyorum ben. Pek o Lower East benzetiyorum, biraz romantik ve biraz abartılı hı hı. bir benzetme benimki ama belki. Hı hı hı. Şimdi şöyle, ben e, aslında tarih başında e, alan araştırması, saha araştırması evet. yaptım ve 2003'ün e, sonu 2004'ün başında gerçekleştirdiğim bir saha e, çalışmasıydı. Fakat aslında kitabın her bir bölümü bir e, görsel malzemeden yola çıkarak şekillendi. Yani benim e, onlarla karşılaşmamla ve onlar üzerine düşünmemle gerçekleşti. E, e, da sağ araştırma yapmama karar vermemdeki etken de eser senin bir videosu e, var. E, Brothers and Sister e, adlı. Orada Afrikalıları, yani İstanbul'u yaşayan Afrikalı göçmenlerle ilgili bir hmm. çalışma. E, orada e, bir Afrikalı... E, tarla başına bir e, kampa benzetiyor. Öyle Agamben'in kamplarını benzet evet, benzetiyor. Evet ve tam da o dönemde Agamben e, evet. okuyordum. Onun o e, Homo e, <gülüyor> kitabını e, okuyordum. Ve zaten biraz önce söyledim gibi hep mekan üzerinden evet. e, çalışmamı örgütledim. Yani analizimi onlar üzerinden e, kurdum. E, ve sağ araştırma böylelikle karar verdim. Fakat e, saha araştırmasında özellikle dikkat etmem gereken çok fazla etken oldu. Bunlardan birincisi klasik bir antropolog gibi gerçekleştirilmiş bir çalışma olmadı. E, yani bunlar neyi kastediyorum? Hani bilen bir özne e, genellikle de o gittiği yerde oraya yerleşir, belli bir süre orada yaşar. E, ve ondan sonra da ayrılarak e, analizini gerçekleştirir. O yerle İlgi olarak benim çalışmamda ise daha çok bir yolculuk hikayesi gibi e, gelişti. Bu tarla başının kendi özü koşulları da tabii ki beni buna itti. E, çünkü öylesine e, iktidar ilişkileri o kadar grift ki ve insan hayatları e, o kadar zorlu ki insanlar iletişime geçebilmenin ve e, o mekanın e, işlerliğini, mekanizmasını nasıl işlediğini anlayabilmemin e, gereklilikleri ancak diyalogla mümkün olabilirdi. Yani bir yolculuk. Benim yaptığım hikaye subjektif tabii ki bir yolculuk hikayesi aslında. Ve orayı kendi deneyimlemem. E, ve o deneyimle birlikte daha çok da e, yaptığım saha araştırmasında, tabii deneysel antropolojiden yola çıktım. E, orada da e, önemli olan şuydu. Tarlabaşı çok iskanlı bir mekan. Yani birçok farklı kültürün bir araya geldiği bir mekan. Ve o mekanda... E, durarak yani belli bir pozisyon alarak bir sonuca varmam Hı -hı. o mekanı anlayabilmem mümkün değildi. Değil, evet. Dolayısıyla hareket halinde bir özne oldum ve bir anlamda meraklı bir göz merak eden, anlamaya e, çalışan, hani görmeye çalışan, sesleri duymaya e, çalışan bir e, kişi gerektiriyordu. Öyle bir persona e, gerektiriyordu. Ve karşılaştığım insanlarla genellikle konuştum. Yani sokakta karşılaştığım insanlarla e, konuştum. Tabii bazı tanıdıklarım, e, aracılığıyla ulaştığım insanlar da e, oldu. Ve yarı yapılandırmış mülakatlar gerçekleştirdim. Herhangi bir soru listesi elimde yoktu. E, ve yoğunlaştığımda kişilerin kendi yaşam öyküleri ve tarla başını nasıl deneyimledikleriydi. Çünkü şuna ben inanıyorum. Soru hazırladığınızda, çok her şey çok fazla katılaşıyor ve çoğu zaman da bir sınır gündeme geldiği için karşı tarafta ötekileşmiş ne içinde söylüyorum yani sizin bir yandan da araştırma nesnesi ötekileşmiş oluyor ve insanlar da karşınızdaki insanlar da bunun farkına varıyor tabii ki ve dolayısıyla beni malzemem hatta ben bunu duydum da. Buraya beni tanımadan önce, bilmeden önce bizi malzeme olarak mı düşünüyorsun? Neden buraya geldin bizlerle konuşuyorsun şeklinde tepkiler de aldım tabii ki. O nedenle genellikle yaşam deneyimi yani duygular özellikle antropolojide kişilerin, insanların duyguları, onların neyi nasıl söylediği, seçtikleri sözcükler... Ee, ve söylemedikleri de tabii ki hani çok önemli oluyor ve deneysel antropoloji bağlamında değerlendirecek bir sağ araştırması gerçekleştirdim Dolayısıyla e, mü mümkün olduğu e, kadar fazla farklı insanla hem bu e, kimlik olarak belki farklı fakat aynı zamanda e, yaş grubu olarak da e, farklı olabilir e, ve farklı işler uğraşan insanlar da e, olabilir. ...dolayısıyla bu sağ araştırması çok mahalli ve çok dilli demem gerekir... ...çok sesli belki dilli demeyelim de çok sesli bir sağ araştırması oldu. Ve orada aslında temel argümanım şuydu... ...oraya gittikten sonra ve insanlarla da konuştuktan sonra zaten çok belirgin bir biçimde aslında sınır belli orada... Yani bir e, soyulaştırma projesi var karşımızda 90'larla birlikte. Ve Taylabaşı Burvarı zaten doğrudan bir sınır çiziyor. Ve evet. konuştuğum insanlardan da zaten bunu anlıyorum. Yani diğer tarafa geçmenin çok zor olduğu. Çünkü evet. çok yoğun bir trafik var. E, polis zaten hemen köşe başında e, panzerle duruyor. Dolayısıyla sınır çok belli. Görünür halde. Evet çok görünür bir sınır var. Dolayısıyla aslında dışarıda bırakmanın çok somut olduğu bir örnek. Yani dışarıda bırakılan, toplumun e, kenarına e, itilenler bir yanda kendilerini tarla başında e, buluyorlar. Ve zapt edici bir mekana da dönüşüyor bu. Çünkü benim konuştuğum insanların çoğu, e, bunu Afrikalılarda özellikle hı hı. dahil, e, hep bir Avrupa'ya gitme isteği var. Evet. Ya da eğer e, iç göçle geldiyse de daha iyi bir mahalleye geçme. Burası yani gerçekten. daha rahat edeceği, ekonomik anlamda e, daha rahat edebileceği bir Mahalleye geçmek için geliyor. Fakat orası bir zorunlu mekan, zorunlu bölge halini alıyor. Ve o anlamda da hani biz Agamben'in söylediği kampı biz birçok farklı e, biçimde düşünmeliyiz. Yani tek kampın tek bir biçimi hmm. yok. Bu nazilerin evet, kampı. Evet. Hmm. Ama aynı zamanda bu geç kapitalist dönemin e, yarattığı e, bir yani mekanın rantı var. Ve dolayısıyla da e, o kentin sahipleri var ve kentin sahiplerinin belirlediği bir içerisi ve dışarısı var. Ya Bir sürgün mekanı evet, evet. E, gibi tamam. yaratılmış, yalıtılmış e, ve tabii ki anlatılarla da yani kamusal anlatılarla da daha da karartılmış. Evet. Yani hayaletsilik aslında e, bir karanlığa da. ...gönderme yapıyor. Evet. Dolayısıyla... Hayatler karanlıkta görünür mü? Evet. evet. Yani bir... E, ...karanlık var. E, bazen de tabii şunu da gerektirdi. Bu karanlık. Karanlıkla... ...ilişkiye geçmek... E, ...kurgusal bir dili de benimsedim. Evet. Yani tarla başında... ...bir ölçüde... E, ...onların kapalı bazı anlatımları oldu. Ve o kapalı anlatımlardan... ...ya da kendimin bizzat... ...deneyimlediği. Çünkü ben çok farklı saatlerde, farklı günlerde gittim. Yani Her gün çok yoğun biçimde gittim ama farklı saatlerde gitmeyi tercih ettim. Ve gerçekten de mekanın ne kadar değişim geçirebildiğini yani günle, zamanla bağlantılı olarak da görebilmek mümkün oldu. ve Dolayısıyla bazen ben şuna inanıyorum. Özellikle de ben sanat tarihi eğitimi aldım. Ve sanat tarihi eğitiminde Özellikle hep bir e, obje odaklıdır sanatlar. ya yani metodolojisi bir obje odaklı analize e, dayanır. Fakat özellikle bu çalışma bağlamında benim önem verdiğim nokta şuydu. Bazı durumlar vardır, bazı olaylar vardır. Temsil edilemez onlar. Yani temsil edilemezlik önemli. Ve temsil edilemez olanı temsil etmeye kesinlikle çalışmıyorum. Çünkü o bir güç ilişkisidir. Evet. Ee, yine bir güç ilişkisine girmiş Olurum. Resmi yapılamaz diyorsunuz. Yani. Yapılamaz. Evet. Fakat bilinir. Ben evet. yani akademik çalışmada sonuçta bu bir doktora tezi olarak gerçekleştirildi ama görsel kültür yeni bir alan. Son 20 yılda ortaya çıkan özellikle medya ve kültür incelemelerinin içinden aslında gelişen bir alan ve sanat tarihi bölümlerinin yerinin de artık görsel kültür bölümlerine. Bıraktığı böyle post akademik, interdisipliner, e, metodolojiler üstü demek lazım. Ya da metodolojiler arası bir e, alan. Çünkü dikkat ettiğiniz gibi birçok farklı aslında e, metodu kullanmaya çalıştım e, kitapta. Bu antropoloji de olabilir, bir sağ araştırması da birlikte. To teorik bir e, analiz de e, olabilir. E, ya da e, özellikle e, çağdaş sanat çalışmalarından yola çıkarak gerçekleştirilen bir okuma stratejisi de olabilir. E, temsil edilemez olanı temsil etmek değil. E, fakat e, bir anlamda yazının performatif olmasına izin vermek. Yani performatif ne önemlidir? Özellikle bir etki yaratma söz konusudur. Yani performatif incelemenin baktığı özellikle o etki. Yani ben de yazıda özellikle okuyucuda bir e, etki, bırakmak, etki bırakmak. Zihinsel bırakmak bir var. etki. Zihinsel olarak okuyucu harekete geçirmek, görsel olarak okuyucuyu harekete geçirmeye çalıştım. Dolayısıyla görsel malzeme kullansam ki talebaşı için görsel malzemeler var. Kendi çektiğim fotoğrafları kullandım. Hep onu yazı ile birlikte düşündüm ve kesinlikle de anlatmaya çalışmadım. Fakat mekanın nasıl bir mekan olduğunu okuyucunun görmesi için stratejik materyaller olarak kullandım aslında görsel malzemeyi. Çünkü ben özellikle tarlabaşı gibi bir mekanda görünmez olanın, görünür olan kadar önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü oradaki polisin varlığı ayrı bir durum. Bir mafya var, o ayrı ve göçmenler var, onların yaşadığı sıkıntılar ve o ortamda ...nasıl bir özne haline geldikleri var. Hani bunların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunların hepsi de... ...yani dil her zaman yetersiz. Görsel olan her zaman yetersiz. Hani hep Derida'da vardır. Metnin tamam evet bir marjı var. Bak evet. o marjının dışı. Yani son sözü söylememek belki. Çünkü hele böyle bir göç olgusunda... ...günümüzde hala hayaletler olarak dolaşırken göçmenler hani belki Marx'ın o işçi sınıfı belki şimdi artık göçmen olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yeni çıkıyor. bir internasyonel zaten. Evet. Esne, o internasyonun özneleri farklı aslında. Evet. evet o özneyi anlamak Hı -hı. Yani gerekir. Yani işçi sınıfı değil aslında sadece. Değil. değil, değil. Peki bir şey so sormak istiyorum. Demin nesneleşmeye direndiklerini söylemiştiniz. Sizin söyleşi yapmaya pek istekli değiller dediniz. Evet, evet. Aslında bu sadece sizin başınıza gelen bir şey değil. Araştırma yapanların, fotoğraf ve sanatla hı hı. ilgilenenlerin o tür mekanları çalıştıklarında böyle bir itirazla karşılaşıyorlar. Hı. Martha Rostan'ın çok meşhur bir fotoğrafı vardır. Hı. Londra, New York'un Bavarian semtinde. Aa, evet. Ee, çok oradaki iyi fotoğraf. o fotoğrafta mesela biz de bir programımızda hem kendisiyle yapılmış bir söyleşi Hı -hı. bir söyleşi yapmıştık. Hem Hı -hı. De o fotoğraftan uzun uzun söz ettik. Orada hiç o alkolikler yoktur. Şişeleri vardı, evet. izler vardı. İzler. Kaldıkları kötü şeyler ama kendisi yoktu. Yoktu. Ee, Temsilinin dışındadır Martha Rostan'ın. Evet. Çok önemli bir Onları nesneleştirmek istememiş. Evet. Evet. Ama o bütün demin size de söylediğiniz özneleşme istekliklerini, özneleşme yönünde çalıştıklarını da söylediniz. O bütün koşullarda, hı hı. dışlandıkları koşullarda. Hı hı. Bir program, e, kitabın sonunda e, özellikle söz ettiğiniz bir şey var kavram. Hayaletin e, per, per, performatifliği. Hatta e, musallat olanın per, performatif niteliğinden söz etmişsiniz. Hı hı. Bir de çocuğun Performativliğinden söz ediyorsunuz çocuklardan. Bir önceki bölümde bir galiba. Önceki bölüm. Orada beni ilgilendiren çocuk figüründen de söz etmişsiniz. Beni ilgilendiren Hı -hı. çocuk figürünün araçsallaştırılması demişsiniz. İsterseniz evet. bir de onlardan söz edelim ve tamamlayalım. Evet. Yani o hayaletleri <Gülüyor> vaktimiz var aslında. Hı -hı. Ee, şöyle ilk e, sorudan başlayayım isterseniz. E, hayaletin e, performatif... E, ...bir e, boyut e, kazanması... ...özellikle analiz... E, ...bağlamında... E, bu an, ...yine biz aslında... ...adalet, hani sorumluluk dediği... ...Derida'nın sorumluluk hayalet... E, ...hayatın... E, ...ortaya çıkışı bir sorumluluktur... E, ...demesini bizi getiriyor. E, şimdi performatif... E, ...bir kavram olarak... E, işte ...Aston tarafından ortaya atıldığında... E, ...bir... Dilsel olarak da dil bilimden yola çıkıyordu. Bir şey söylemek aynı zamanda yapmaktır e, şeklinde. Dolayısıyla bir süreç var. Sürecin önemli olduğunu görüyoruz. Yani şimdiki zaman bir süreç ve dolayısıyla e, gerçekleşmesi. Bir şeyin gerçekleşmesi. Dünya üzerinde bir iz bırakılması. Yani Bunu en e, basit örnek belki Hani doğan bir çocuğa, yeni doğan bir çocuğa isim verilmesi. Onu zaten özneleşme sürecine sokmuş oluyor. Ee, hayalet söz konusu e, olduğunda da e, benim özellikle ilgimi çeken hayaletin e, görünmesi ya da hayaletin e, dadanması bir e, olay. Başı başına bir olay. Ve bu olayı tırnakçılıyor performatif bir olay. E, bir etkisi var. Yani hayaletin ortaya çıkmasının bir etkisi var. Ve e, bir anlamda hayalet hep şimdiki zamanı sorgulamaya bizi itiyor. Yani ortaya çıkıyor ve biz şimdiki zamanı sorguluyoruz. Dolayısıyla bizi gelecek zamana taşıyor hayalet. E, nedir yanlış olan? E, eğer bu göçmense söz konusu olan yani problem olarak görülen bir göçmen söz konusuysa e, göçmen e, neden göçmen problem olarak görülüyor? Göç hareketlerini başlatan nedir? Yani göçmenler kendi istekleriyle mi yoksa bir takım farklı nedenlerden ötürü mü hareket haline? E, hareket haline geçiyorlar. Ve bir de bu harekete benim yoğunlaşmam yine performatifle çok bağlantılı. Çünkü sürece o ana önem verir performatif. Hareketlerini izlediğimizde aslında göçmenin bu dünyayı daha iyi anlamaya olanak verdiğini düşünüyorum. Yani daha iyi bir dünya tahayyülü için aslında hayalet... ...önemli bir kavram olarak karşımıza e, çıkıyor. Çünkü sınırlar artık iyice elektronikleşti. E, sınırlar iyice, Avrupa sınırları iyice yükseliyor. Ve bir milliyetçilik iyice yayılıyor. Yani tam tersi olması gerekirken... ...yani göçmenler artarken, göçmen olanlar artarken... E, ...bir anlamda anlamaya çalışmak... E, ...ortadan kalkıyor. Ya da sınırları ortadan kaldırmaya... Biraz da olsa belki sınırların yüksekliğini indirmek ortadan kalkıyor. Tam tersine sınırlar daha da evet. e, yükseltiliyor. Ve dolayısıyla şimdi hayalet... söz edildiği bir dönem. Evet. Kendi arasında Avrupa. Evet, evet. Ve dolayısıyla şimdi hayalet aynı zamanda benim o göçmen bağlamında düşündüğümde limit bir figür. Öyle ki göçmen işte aidiyetsiz, e, belli bir toprağa bağlı değil ve bence düşünülmesi gereken, ve 21. yüzyıl için bence e, var olabilecek 21. yüzyılı bize hazır yani 22. yüzyıla bizi hazırlayabilecek belki de tek e, figür olarak görüyorum toplumsal figür olarak görüyorum ben bunu çünkü kimlik politikalarının e, ötesinde bir e, figür karşımızda e, tüm kodlardan işte tüm değerlerden e, azade evet, e, hareket halinde ve hareket halinde olarak aslında Mekanı da sürekli dönüştürüyor, kendisi de dönüşüyor. Yani kimlik dolayısıyla bir süreç. Kimlik hiçbir zaman durağın değil, her zaman hareket halinde. Dolayısıyla da kimlikler, bedenlerimiz hep değişiyor, yeniden farklı bir kimlik. Sabitlenmiş bir kimlik. Sabitlenmiş değil, evet. evet. Ve biz farklı Kendimizden farklı olanlardan da bir şeyler öğrenebiliriz. Yani orada çeviri, kültürel çeviri dediğimiz kavram tabii devreye giriyor. Yani etkileşim içine girmek, o sınırı ortadan kaldırabilmek. Bence göçmenin varlığı işte o sınırların bu coğrafi sınır yani ulus devletin sınırı olabilir. Fakat kendi içindeki sınırlar da olabilir ya da bizim insanla bir kişiyle aramızdaki farklı bir kimliğe sahip bir insanla sınır da olabilir. O sınırların sorgulanmasını sağladığını düşünüyorum. Bu bizim elimizde. Belki bir, bu noktada bir evet. nefes alalım. Tekrar ben de şeyi de soracağım ondan sonra. Yani musallat olma kavramınızda da nasıl açılımları nasıl olabiliyor? Nedir musallat olmayı diye ama Önce bir parça daha dinleyelim isterseniz Ronnie Lane'den Burning Summer. Dusty is like the air, burning summer, the blood dries in my veins, You white heat in the sky, you lock the rain away. Burning Summer, Ronnie Lane'den dinlediğimiz bir parçaydı. Small Faces'in üyesi senin Süleyman'ı hatırladım ben de grubun. Mütevaffa Ronnie Lane. Evet, Cuma Adlı Adamlar programındayız Açık Radyo'da 94.9. Aynı zamanda da Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve Nermin Saybaşı'da konuğumuz Sınırlar ve Hayaletler. Görsel kültürde göç hareketleri başlığını taşıyan metis yayınlarından yayınlanmış doktora teziniz değil mi? Bülent evet. Doğan'ın çevirisiyle evet. yer almış. Ben şeyi demin soruyordum yani bir kere ki, tarla başının hayalet olduğunu da şimdi sayenizde düşündüm. Düşünce insan tabi öyle karar veriyor. Bu hayaletlerin musallat olması ne demektir aslında? Hı hı. E, şöyle e, aslında ezilen ezene dönüşüyor. Belki öyle söylemek lazım. Ya da hı. göz ardı edilen bir anlamda e, kendisini tekrardan mekana dahil etmeye e, çalışıyor. Çünkü aslında e, bu musallat olma e, simetrik o asimetrik bir ilişkiden kaynaklanıyor. ...bir dışarıda bırakma, bir bastırma eylemi söz konusu. O eylem hayaletler üretiyor. Fakat o hayaletler de tekrar o mekana geri dönüyorlar. Evet. O bağlamda düşünüyorum. Bir de tabii ki Freud'un tekinsiz kavramı benim için önemli olduğu. Yani tekinsiz coğrafyalar aslında bağlamında belki... Düşünmek, hani kent mekanı, ulus devletin e, homojen olarak düşündüğü, homojen olarak kuruladığı bir mekan söz konusu. E, fakat o mekan aslında homojen bir mekan değil. E, farklı kimlikleri içinde barındıran bir mekan. Ve tarlabaşı o bağlamda önemli. Dolayısıyla kent mekanının o e, homojenliğini rahatsız eden evet. bir e, semt olarak e, tarlabaşı karşımızda. Yani ev gibi olan aslında ev değil, doğru. Ama zaten ev kendi kuruluşunda perili bir evdir her Belli zaman. Ev, evet. ben de yani o bağlamda düşündüm. Bir de belki şunu söylemek lazım. hani Tam e, özetlemek açısından görüşüm, hani musallat olma nasıl işliyor benim e, kitapta. E, bugün jeoporatik kututlar ve ülke topraklarına bağlı kimlikler ciddi ölçüde bozulmuş Ev denen yer son derece yabancı hale gelmiştir. Dolayısıyla bu çalışma coğrafi birliği ve mutlak aidiyetin yeniden düşünülmesini kolaylaştırıcı bir katkı sağlamayı arzu etmektedir. Tutarlılık, istikrar, homojenlik ve sabitlik yanılsaması, yerinden edilme, yer değiştirme ve ait ola olmamanın gölgeli, gerçekliği gerçekliğiyle karşı karşıya geldiğinde musallat ormanın şartları çıkmaktadır ortaya. Diğer yandan diaspor oluşumlarının ve göç akışlarının tüm katmanları, Kültürlerin çapraz geçişlikleri ve örtüşmeleri sürekli oluşum halindeki melez kimlikler ve ye yeni etnislerde eklemlenmektedir. Buna dolayısıyla e, bu coğrafya yeniden düşünmediğimiz sürece coğrafya ve kimlikler e, arasındaki ilişkileri tekrardan ele almadığımız e, sürece e, musallat olunmaya devam edeceğiz. Hayaletler. Evet. Bize musallat, musallat olacak. olacak. Tasallut altında kalacağız. <gülüyor> bir şey de ben sorayım. Demin yeni enternasyonel özneleri göçmenler olabilir demiştiniz. Hı. Buna benzer bir görüş. Aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Hannah Arendt de söylüyor. Savaşın yol açtığı büyük bir göç dalgası var Avrupa'da ya da Avrupa'dan da Amerika'ya. Onu da biz bir programda Spivak'ın Köklerim Havadası'nda konu ettiğimizde de değinmiştik. Benzer bir görüşü dile getiriyor. Hı hı. Şimdi kitabın tam 200. sayfasında Hız'ın filozofu Paul Virilio'dan bahsetmişsiniz. Hı hı. Hız düşünmeyi, asurde düşünmeyi engelleyen bir şey aslında. Görmeyi de sizin kitabınızın görsellikle ilgili, evet. görsel kültürle ilgili. Ama kapitalizm böyle bir hızlı bir hayatı dayatıyor insanlara aslında. Çok hızlı bir yaşamı. Hı hı. Sanki yarış e, pistinde gibi. Gibi yaşıyoruz hayatımızı. Şimdi ben bir şey hatırlıyorum. Ressam Turner'ın resimleriyle ilgili bir rastgele bir ...yorumu vardı. Hı hı. Ee, hep o gemiler yapar... ...çökmüş gemiler, evet, ticaret... Evet, ...kapitalizminin evet. geliştiği... ...ama bazı resimlerinde böyle sanki hızlı... ...çok hızlı geçen bir şeyin içerisinde mi seviyoruz... ...ya, ya da bir trenin içerisinde... Böyle ...bir titrektir bazı manzara resimleri hı hı. falan. Evet. O hızlı bir topluma geçişi de öngörmüştür... ...aslında bu hı hı. Turner. Ee, burada o biliyorsunuz ön Rafael ressamlarını çok sever böyle kırsal pastoral hayatı. Hı hı. Şimdi bu hızdan kurtulmak için hızlı yaşarken görmek mümkün mü? Algılamak mümkün mü ya da bu hızdan nasıl kurtulabiliriz bizler? Bunu e, size soracaktım görsellikle ilgilendiğiniz için. Daha bu e. hızı bugünkü, nasıl kesebiliriz kapitalizmin hızını? <gülüyor> Daha bugünkü gazetelerden birinde Milliyet'te galiba sabahleyin şeyi gördük. Müjdeler olsun diyor. işte yeni köprüyle bir buçuk saatlik evet. yol altı dakikaya altı iniyormuş. <gülüyor> yani nereye yetişiyoruz diye. Yani önce çalışmaya gidiyorsunuz. <gülüyor> yani. Evet bir çeşit robota dönüşmüş evet. haldeyiz. Yani Viriliyon da özellikle bu teknoloji yani bağlamı. Kavrayışımızı engelliyor evet. bizim hayatı evet. algılayışımızı anlamayı. E, farklı e, deneyim modelleri üretmekten geçiyor. Yani farklı e, görsel nasıl törnür üretebilmiş farklı görsellikler üretebilmekten geçiyor ve belki de e, hani e, her şey önceden belirlenmiş o haz içinde bizim deneyimlenmemiz a, deneyimlememiz, düşünmemiz mümkün değilse e, o zaman e, kaybolan jet, jestlerimizi e, performasif olabilecek hani jestlerimiz dünya üzerinde etki e, bırak, bırakabilecek e, jestlerimizi yeniden e, kazanmak e, gerekecek ve tabii ki hani Virilio dedik özellikle ee, küresel göç de benim çalışmamda çok önemli bir yer e, tutuyor. E, ve özellikle Ursa Biman'ın çalışması bağlamında aslında. E, küresel e, göç özellikle seks turizmi e, bağlamında e, ele alıyorum. E, özellikle zannediyorum e, bu bak çünkü öyle bir şey gözetim toplumu değil mi? Söz konusu olan bir hatta kontrol toplum yani. Evet, Dööz'le birlikte aslında kontrol toplumu. Topluma dememiz gerekiyor. Her an zaten sınırla, sınırlarla karşı karşıyayız her zaman. Dolayısıyla hatta teknolojik bir göz söz konusu yani coğrafya örneğin Ursa Viman'ın çalışmasında söz konusu olan uydu teknolojileriyle sınır gözetlemesi sonucunda belli bir gönüllülük üretiliyor diyor. Belli bir küresellik üretiliyor ee, ve o küresellik içinde e, kadın ticareti bir anlamda e, harekete geçmiş oluyor. E, fakat çoğu zaman o uydu teknolojileri kadınların geçtiğini bize veri olarak, onları bir dataya çevirerek gösteriyor. Fakat o gerçek mekanların e, nasıl deneyimlendiğini, kadınların o mekanlarda bir anlamda bir emekçi olarak... E, neler yaşadığını bize gösteremiyor dolayısıyla bir nesnellik var evet bilimsel bir teknolojik bir nesnellik var fakat bizim de e, bir nesnellik yeni bir bakış açısı ve yeni bir nesnellik de e, üretmemiz gerekiyor ve tabii ki o aşamada da kullandığımız araçlara da neyi nasıl kullanıyoruz hangi e, mercekle bakıyoruz hani onlara da e, dikkat etmemiz tabi ki e, gerekiyor Peki bir soru daha. vaktimiz var mı? Var var biraz daha. Ee, çocuklarla Bilmiyorum. ilgili de haritalarla ilgili. Ha, orayı sormuştunuz. Bir alıntı yapmıştınız. Evet. Küçük evet. Hans haritalarla oynuyor. Haritaların üzerinde işaretler koyuyor. Yeni şehirler, yeni sınırlar koyuyor. Ve bunun bir, bir tür libido, libido işi olduğunu söylüyor. Hı hı. Ha, Deluz. Şimdi galiba harita, yeryüzünün yeni bir haritası lazım. Getoların ortadan kalktığı, ayran, sınırların ortadan Tabii. kalktığı ve gerek mümkünse de eğer Valt'ın dediği gibi Ütopyaları gösteren bir harita lazım bize. <gülüyor> Şimdi sınır, hayal, sınırları ihlal eden hayaletler, sınırları geçen hayaletler ve musallat olan hayaletler. Böyle bir haritanın çizilmesinde katkıda bulunabilirler mi bize? Tabii ki bulunabilirler. Bence özellikle... Yani ne ölçüde katkıda bulunabilirler? Ee... Ne ölçüde? Özellikle biraz önce söylediğim gibi aslında coğrafya ve kimlik e, arasındaki o kenetleyici e, bağın aslında kopması e, evet. gerekiyor. Yani sonuçta harita üretil üretilen bir şey. Yani insan yapımı. Biz üretiyoruz haritayı değil mi? Egemen güçler üretiyor. Biz derken özellikle egemen güçten Hı. tabii. Bu emperyalist olabilir, bu sömürgeci olabilir, bu küresel güç e, olabilir. Dolayısıyla... E, Coğrafya ve kimlik arasında e, ki o bağı bir anlamda koparmak e, gerekiyor. Ve e, coğrafyayı bir bilgi tanzim sistemi olarak düşünüyorsak eğer e, benimki bir yöntem belki hayaletlerle e, coğrafyayı düşünme e, yöntemi. Yani farklı bir coğrafyanın mümkün olup olamayacağı üzerinden düşünme yöntemi. E, fakat başka yöntemler de tabii ki başka e, araçlarda bulunabilir Çünkü benim özellikle üzerinde durduğum örneğin o küresel göç düşünülüyorsa eğer sonuçta kadınlar bir anlamda kapitalizmle kendi emekleriyle değil mi evet. ilişkiler yani kapitalizmle ilişki içine geçmiş oluyorlar fakat kendileri güçsüz kılınıyor yani kendi sesleri yok. Güçsüzler fakat e, seks turizmi içinde temel aktörler onlar değil mi? Yani özellikle e, yeni bir belki öznenin düşünülmesi gerektiğini de bize gösteriyor. Çünkü neden özellikle kadın göçü söz konusu? Çünkü e, Avrupa e, emek göçünü kabul etmiyor. Dolayısıyla da başka yöntemlerle örneğin internet üzerinden Ursula Bima'nın çalışmasını gösterdiği gibi. Van'da karşıda bir internet üzerinden e, görüşen göçmenlerden O da ayrı. Evet. Yılmaz Özdil adlı yani bir. Bağlantı kurabiliyorlar. E, bir köresel toplumda. A, küresel Ah aslında. Evrensel bir ağ içinde yaşıyoruz. Evet. dışında da kalmak pek mümkün değil mümkün galiba. Mümkün değil. Yani teknolojiyi tümüyle algımızın aslında içine almamız lazım. Yani bir anlamda hani eğer o Search ar arama van da gerçekleştirilen çalışma varsa hani düşüneceksek bu çalışmayı özellikle aslında internetin de bir yaşanmış bir deneyim olarak bir diaspora ürettiğini söylemek lazım. Yani bir hayali cemaat dediğimiz evet. durum internet dolayımında da karşımıza çıkıyor. Çocuklarla ilgili bir şey daha soracağım. Orada güzel bir tespitiniz var. Henüz tam yurttaş değil. Velayet altında tutulması gereken bir varlık. Rasyonel de düşünemeyen. Ama çocuk da bir aslında toplumsal inşa değil mi? Ulus devletler halklarını çocuklaştırıyorlar ki hep böyle Tabii. denetim altında tutabilmek Tabii. için. Bir evre çocuk olmak ve çocuklaştırmak. Hı hı. Bir şey daha sizin kitabınızda benim çıkardığım sonuç daha doğrusu. Derida'dan, sizin Derida okumanızdan ve Derida'dan. İşin bu tarafı ama hepimizi ilgilendiren bir yönü tabii. Ee, ulus devletler var olduğu müddetçe galiba evrensel olduğunu iddia ettiğimiz hakların, evrensel insan haklarının korunması, iştenlikle korunması, güvence altına alınması mümkün değil. değil. Bunların içinde e, yani ihlalleri zaten ulus devletlerden başlıyor. Hı -hı. Ulus devletlerin varlığı insan haklarını tabii. ihlal ediyor. Tabii. Ee, Revidan'ın bu nedenle de yeni bir enternasyonelizm öneriyor bizlere. Ve bu da gerçekten sizin işaret ettiğiniz gibi çok çok önemli. <gülüyor> evet, yavaş yavaş da artık evet, toparlıyoruz istersiniz. herhalde. Çünkü bir de parçayla çıkış yapma durumundayız. Her zaman olduğu gibi aslında son derece derin bir sohbet mevzusu Ve çok aydınlatıcı buluyorum kendi payımada. Bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Ses, ses, ses, ses, kestim senin sözünü ama... Misafir Perver olmayan şehirlerden söz etmişsiniz. Eskiden böyle yabancılara karşı biraz daha imserdi bakışlar değil mi? Max Weber'in, Georg Simmel yabancıların şehirde kendilerini daha rahat hissettiklerini. Yani şimdi aslında yabancılardan kimlik soruluyor şehirlerden. O kapitalizmin başlangıç çağındaki imserlik biraz yok oldu diye. Yok, tabii. tabi. Haklısınız. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizimle ederim. Bizimle beraber çok teşekkür ederim. olduğunuz ben teşekkür için ederim. Mermin Saybaşılı ile Metis yayınlarından yeni yayınlanan Sınırlar ve Hayaletler başlıklı alt başlığı da görsel kültürde göç hareketleri olan kitabından e, kalkarak kendi gözlemlerini bize aktarmasını rica ettik ve çok hareketli, hızlı bir bir saat geçirdik. Göçmen konusu zaten açık radyo programcılarının hmm. pek çoğunun da birinci derecede kaygısı evet. oluyor. O açıdan da çok önemliydi. Çok teşekkürler. Bitirirken de Bob Dylan'dan Love Minus Zero No Limit adlı parçasını dinliyoruz. Hepinize günaydın. My love She speaks like silence Without ideals of violence She doesn't have to say she's faithful Yet she's true like ice, like fire People carry roses And make promises by the hours My love, she laughs like the flowers Valentine's can't buy her In the dime stores and bus stations People talk of situations Read books, repeat quotations Draw conclusions on the wall Tom speak of the future My love, she speaks softly She knows there's no success or failure And failure's no success at all The cloak and dagger dangles Madams light the candles In ceremonies of the horsemen Even the pawn must hold a grudge Statues made of mastic Crumble into one another My love winks, she does not bother She knows too much to argue or to judge Midnight trembles. The country of doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night blows raining. My love, she's like some raven at my window with a bro